Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nestehdi ve na'ud billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina men yehdillahu fela mudille le ve men yudlil fela hadiye ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve resuluhu ya eyyuhellezine amenu tekullahu hakku tuqati ve la temutunna illa ve entum muslimun. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها ve hayrel hedihedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bidâ ve kulle bidetin dalâle ve kulle dalâeltin finnâr Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. İmam-ı Müslim'in İsa'yinden kitab İman'ı almaya devam ediyoruz. Bugün 15. dersi alacağız inşallah. 260 oğlu sayfa imammın nebevi yu rahimehullah bu babu be yani bu hisali bu menü tu iman Evet kendileriyle vasıflanan kimsenin yani o vasıflarla vasıflanan kimsenin o özelliklerle vasıflanan kimsenin imanın tadını bulduğu, imanın tadına varacağı hasletlerin beyanı açıklaması babı. <gülüyor> yani ne demek istiyor? Bazı vasıflar var, bazı sıfatlar var, bazı hasletler var. İmani özellikler var. Kim ki bu imani özelliklere ne yaparsa, sahip olursa imani özellikleri ne yaparsa hayatına, yaşamına sokarsa işte imanın tadına ne yapar? Halavetine, tadına, lezzetine ne yapmış olur? Varmış olur. İmanın evet, tadına varmış olur. Halavet kelimesi tabi tat olarak ha, ee, açıklanır ancak ha, tat kelimesi Aslı itibarıyla Hep söylüyoruz e, İçinde neyi de barındırabilir? Acıyı da barındırabilir Tat Bu yemeğin tadı ha, Ne olabilir? Tatlı da olabilir Acı da olabilir Tatlı da olabilir, ekşi de olabilir Değil mi? Halbuki he, Arapçada tat kelimesi Lezzetle ifade edilir Lezzetun Halavet he. ise tatlı Tat demek Ha, yani imanın neyine? Tatlılığına. Öyle desek belki daha doğru olur. İmanın tatlılığına ne yapmış olur? Ulaşmış olur. Yoksa halavet kelimesini Türkiye tat olarak tercüme ediyoruz. Tat da genel itibarıyla güzel şeyler ifade ediyor ama Arapça'da halavet bizim anladığımız anlamda tat değil. Çünkü onun tercümesi lezzet. Ha, onun tercümesi ne? lezzet. Evet. Yoksa tadın içinde tatlı da var, acı da var. Burada acıyı kastetmiyor. Evet alalım şimdi e, hem babı hem rivayeti. Babımızda zaten Enes bin Mali'in e, üç zannedersem farklı rivayeti var. Evet üç tane e, tek bir sahabi. Bakalım Peygamber Aleyhisselatü Vesselam heh, neler söylüyor. Evet alalım. Zalel i̇mam nevevi Rahmetullah bu beyani hisali men men men tusafa bihinna men tusafa. Men tusafa bihinna vecd halavat liman kendisiyle basılandıran kimsenin Evet. İmanın tadını bulduğu hasletlerin beyanı bağlı. Evet. Galen İmamu Rus'u rahmehullah Hattesena İsa Kut'u İbrahim ve Muhammedu İbnü Yahya İbnü Ebi Umara ve Muhammed bin Beşar cemi an Anis Sakafi قال قال ابن ابي عمره قال التصنى ابطل وحب عن ايوب عن ابي قلابته عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوات الايمان من كان الله حلاوات ما حلاوته حلاوه الايمان hmm. من كان الله ورسوله أحب إليه مما يهبل mür'e la yuhibbuhu illa lillah ve an yekrahu en ya'uda ye fil kufri ba'da en enğazahu minhu kema yekrahu en yukzafa fin evet alalım senedi bize İshak bin İbrahim İshak bin Rahuye meşhur İshak bin Rahuye muhaddisler Rahuye olarak telaffuz ederler ha lügatçiler dilciler Rahave Olarak ne yaparlar? <gülüyor> Telaffuz ederler. Yani İmam Müslim'in neyi? Hocası. Evet. İle Muhammed bin Yahya bin Ebu Ömer ve Muhammed bin Beşşar. Toptan Sekafi. Evet. Şimdi dikkat edersek 3 şeyhinden almış hadisi. İshak bin İbrahim, Muhammed bin Yahya ibni Ebi Ömer ve Muhammed bin Beşşar. üçü de İmam Müslim'in neyi? Hocası. Bunların hepsi kimden almış? Sekafiden kim mi Sekafi? Sekafi Ebu Muhammed Abdul bin Abdul Mejid, 110'da doğmuştur, hiciri 194'te vefat etmiştir. Evet, evet. Rıvayet ettiler. İbni Ebu İbni Ebu Ömer dedi ki bize Abdul Evet Eyyub'dan. Şimdi e, bu ikinci ravi yani İmam Müslim'in ikinci orjasis <gülüyor> Muhammed bin Yahya bin Ebu Ömer. He, o diyor ki e, hepsi sakafiden ama İbn Emmer diyor ki ayrı yeten diyor bize diyor Abdülvahab yani sakafi yerine bize Abdülvahab evet Eyyub'den evet Eyyub-u yani bin Ebi Temime bastırıldır evet o da Ebu Kılabe'den evet Ebu Kılabe Abdullah bin Zeyt bin Amr Hicri 104'te evet. vefat etmiştir bastırıldır kadı tayin olunmaktan kadı tayin kaçarken Şam'da vefat etmiştir. Evet. O da enes'ten, o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den nakden rivayet eyledi. Şimdi orada duralım. Şimdi normalde bu üç şeyhi Müslümin, İsa bin İbrahim, Muhammed bin Yahya bin Ebi Ömer, Muhammed bin Beşşar, hepsi kimden? Sakafi'den rivayet etmişler değil mi? Sakafi'de zaten Abdülhab bin Abdülmecit. Ancak dikkat edersek bu üçü de ansigasıyla, an, Anifte kafi an her zaman ne diyoruz mu an siga bu doğrudan işitip işitmediğini ne yapmaz bize ibras etmez ama bu üç taneden ortadaki ikincisi yani müslimin 3 şehinden ikincisi İbn Ebi Ömer aleyhisselam diyor ki hadde ten Abdullah demek ki İbn Ebi Ömer kanalıyla bu tahdis sigasıyla bize özellikle geliyor demek ki bu İsak bin İbrahim Muhammed bin Yahya Muhammed bin Beşşar. ha bu birinci senet tabakadaki ne? Birinci tabaka, senet birinci tabakadaki 3 zat, Sakafi'den etti iki. Değil mi? İkinci tabaka. Ondan sonra İbni Ömer diyor ki, Sakafi yerine kim var? Abdülvahab. Bu da iki sayılır. Bu da iki sayılır. Sonra Eyyub, üç. Sonra Ebu Kılabe, dört. Sonra Enes, 5 Humasi senet. Değil mi? Ha. Buna dikkat edelim. Burada Sekafi artı Abdulühab değil. Ha, değil aynı şahıs. Değil, hayır, hayır. Ha, ay yok, aynı değil. Ha. yani e, üçü birden Ansiygası ile rivayet etmiş ama onların içinde Muhammed bin Yahya bin Ebi Ömer hadde ile Abdulühablar rivayet etmiş. Ama hem Sekafi hem de Abdulühab kimden? Eyükten. Haması bir senet. Evet şimdi devam edelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç, üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadını bulur bir bir kimseye Allah ve Resulü başkalarından daha sevimli olmak iki bir kimse sevdiğini yalnız Allah için sevmek üç bir kimseyi Allah küfürden kurtardıktan sonra tekrar köfe dönmekten ateş atılmaktan tiskindiği gibi tiskinmek buyurmuşlar. Evet. Ve bu son cümleyi biraz daha farklı tercüme etmiş. Bir kimseyi Allah küfürden kurtardıktan sonra, yani bir insan küfürden Allah tarafından kurtarılıyor. Çünkü küfür ateştir. Tekrar küfre dönmekten, ha, ateşe atılmaktan tiskindiği gibi ne yapmak? Tiskinmek. Yani e, tekrar küfre dönmeyi, ateşe atılmayı istemediği gibi ne yapmak? İstememek. Çünkü niye? E Küfrü yaşamış. Küfrün dalaletini, küfrün sapıklığını ne yapıyor? Biliyor. Ha, ateşe atılan bir adam da ateşten çıktıktan sonra, ya bir vesileyle kurtulduktan sonra ateşe dönmeyi istemez değil mi? Çünkü küfür ateşe götürür. Küfür ateşe götürür. İman da neye? Nura götürür değil mi? Cennete götürür. Onun için burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir teşbihi var, bir benzetmesi var çoktur Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tür teşbihleri. Evet burada ne yapmış? Küfrü ateşe benzetmiş. Evet. küfür atılmayı ateşe atılmaya benzetmiş. Küfürden dönmeyi ateşten heh, dönmeye benzetmiş. Bunlar her birbirler benzetme. Evet. Şimdi alalım bakalım ne dönüyor? Hadis'in bir rivayetinde küfre dönmekten ibaresinin yerine min en ya min an Yahudiyen Yahudiyan Yahudi ve Hristiyan olmaya dönmekten buyurulmuştur. Evet. Yani küfür derken Yahudi ve Hristiyanlığı gündeme getirmiş. Farklı rivayeti var hadisin. Bu da bize neyi gösteriyor? Yahudilik ve Hristiyanlık insanın imanla delalet etmiyor. Adamı nereye götürüyor? Ateşe götürüyor, cehenneme götürüyor. Evet. Bu hadisi Buhari ile Müslim bir ittifak Muhammed bin El-Müsnid'dan aynı isnatla tarih etmişlerdir. Buhari onu müteaddit yerlerde çok az lafız değişiklikleri ile rivayet ettiği gibi aynı hadisi Tirmizi ile Nesai dahi tarih etmişlerdir. Yani Buhari ve Müslim'de mevcut ayrıca Tirmizi ve Nesai'de mevcut hadis. Evet. İmam Muhiddin Nebevi bu hadisi şerif İslam'ın esas kaidelerinden büyük bir kaidedir demiştir. Buhari şarilerinden Bedrettin aynı bu sözde şunları ilave etmekte. Evet. Nebevi Be Bedrettin aynıden yaşça daha önce, tarihçe daha önce. Ümmetül Kur'an'da Nevevinin Minhacından istifade etmiş. İmam Nevevi diyor ki İslam'ın bu esas kaidelerinden, kurallarından bir büyük bir kaydedir bu hadis. Aynı de şu ziyadeyle onun sözünü ne yapıyor? Açıklıyor. Evet. Nasıl nasıl büyük bir kâide olmasın ki bu hadiste imanın aslını hatta aynı teşkil eden Allah ve Resulullah sevgisi vardır. Hakikatte Allah ve Resulullah sevgisi Allah'tan başkasını sevmemek ve küfre dönmekten dizkinmek İmanı haklı zatında kuvvetli, kalbi imana yatkın ve imanı etiyle kanına karışmış olan kimselere müyesserdir. Yani kolay, kolaylaştırılmıştır değil mi? Evet, imanı etiyle kanına karışmış. Görüyorsunuz ayninin cümlesini. İmanı etiyle kanına karışmış. Yani bütün zerreler inmiş. Bugün ıı, maddi açıdan da yani biyolojik açıdan da bu ispatlanmıştır arkadaşlar. Yani peygamber aleyhisselatü vesselamın mümini bedence farklı görmesi, temiz görmesi, yine müminin ölüsünü bile he, diri hükmünde sayıp mukaddes kılması vesaire pek çok vasıf bugün biyolojik olarak açıklanmıştır, tespit edilebilmiştir. Müslümanın e, hücre yapısı, Müslümanın hücre yapısı, hücre yapısı derken he, e, maddi anlamda şekli değil. Ya ne? biyolojik olarak içeriği, he, anatomisinin e, kafirlerinkinden farklı olduğu, imanın he, Müslüman'ın kanını dahi, etini dahi değiştirdiği, hatta Müslüman bir insana, dindar bir insana he, e, bir vesileyle dışarıdan dindar olmayan insanın kanının verilmesi durumunda huyunun suyunun bile değiştiği, yani bunlar bugün ciddi ciddi araştırma konusu, bahis konuşu. İşte burada yani ulemamızın da zaten bu konuda bazı tabirleri var. Yani sadece aklı ve kalbi değiştirmiyor yani iman. Sadece aklı ve kalbi değiştirmiyor. Öyle bir hasret ki iman yani insanın hücrelerine işliyor, kanına işliyor, etine işliyor, vücuduna işliyor. Yani zaten işlemese doğrudan o suretten onur meydana gelmez. O suretten onur meydana gelmez. Ha. Mesela Allah inancıysa Yahudilerde de var. Allah inancıysa Hristiyanlarda da var ama işte mesele o değil. İmanın asli bünyesi. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı çok sevmenin, Allah'ı, Resulullah'ı çok sevmenin insanın kalbini ha, çokça yumuşattığı, İnsanın kalbini yumuşattıktan sonra zihnini yumuşattı. Zihnini yumuşattı, yumuşattıktan sonra bütün vücuduna sirayet ettiğine dair tespitler var. Yani e, insanı ağlatan sadece kalbi değildir. İnsanı ağlatan sadece aklı değildir. Bütün vücut ağlar. Bütün vücut ağlar. Bütün vücut. Bütün vücut etkilenir. Sevgi de öyle. Heh. Onun için yani... E işte e, iman böyle bir şey ete kana karışır sen bunu anlamazsın onun için peygamber aleyhissalatü vesselam he, müslümanın ne yapmıştır canını ne yapmıştır çok kıymetli saymıştır müslümanın ölüsünü cesedini ne yapmıştır çok kıymetli saymıştır neden neden çünkü yani e, insan ölmüştür değil mi müslüman ölmüştür öldükten sonra ruh ne yapmıştır Çıkmıştır. Ortada ne kalmıştır sadece? Ceset, beden. Ama işte öyle değil. Hadise bakıyoruz insanın bir et parçası var diyor. O salih olduğu zaman bütün beden salih olur. O fasit olduğu zaman bütün beden fasit olur. O kalptir. Bu fesattan kası sadece manevi fesat değil. Salahtan kası sadece ne değil? Ha, manevi salah değil. Bunun içinde Fizyolojik, biyolojik unsurlar da var arkadaşlar. Bu içinde fizyolojik, biyolojik unsurlar da var. Yani Müslüman'ın kalbinin mesela, Müslüman'ın kalbinin, mutlaki bir Müslüman'ın kalbinin gözünün uyurken bile Allah'la beraber olması. Siz bunu maddi herhangi bir gerçekle, ilimle açıklayamazsınız. Mümkün değil. Hep şunu söylüyorum ben. Bazı şeylerin hikmetleri vardır. Onlar ha, o hikmetleri görebilen gözlere aittir. Ama bazı şeyler vardır. O hikmetleri görebilen gözler bile onu ne yapamaz göremez. Mesela zekat ve sadaka malı çoğaltır. Nasıl çoğaltır arkadaşlar? Ya eksiliyor mal. Yani matematiksel olarak bana bunu açıklar mısınız? Yani şimdi adamın, adamın 40 lirası vardı. Adamın 40 lirası vardı. Değil mi? Ha. 40'ta 1 değil mi? E 1 lirasını vermedi mi bu? Verdi ne oldu malı? 39 aldı. E 5 ile sadaka verdi. Olur 5 de sadaka verdi. Neye düştü? 34'e düştü. Ya mal azaldı yani. nasıl çoğaldı mal hadi bakalım. Yani mal nasıl çoğaldı? Ha buradaki çoğalma malın bereketinin çoğalması olarak bazıları tarafından algılanıyor. Yani 34 ney meblalık malın bereketi 40'lık mebnanın şey meblağ. Bereketinden daha nedir? Fazladır. Hayır arkadaşlar burada fazlalaşma aynı zamanda maddi fazlalaşma. Sadece manevi fazlalaşma değil. Ya açıklayamazsın sen bunu yani rakamsal olarak açıklayamazsın. Mümkün değil ya. Yani 40 lira düştü 34 liraya nasıl fazlalaştı? Eksildi. Yani rakamsız olarak eksildi. Gitti. Ama işte bu öyle değil mesele. Yani altlar arası gitti. Nasıl Gitti. E nasıl fazlalaşacak bilemezsin işte yani iman da böyle bir şey bütün vücuda etki yapar. Bütün vücuda sirayet eder. Kalbe sirayet eder, akla sirayet eder, ele sirayet eder, ayağa sirayet eder, göze sirayet eder, kulağa sirayet eder, <gülüyor> dile sirayet eder. Yani koltuk altına sirayet eder, eteye sirayet eder, sünnete sirayet eder, dişe sirayet eder tırnağa sirayet eder her şeye sirayet eder her şeye böyle bir şey insanın etine kanına karışır bunu tespit etmek mümkün bugün bazı çalışmalar mevcut ne kadar muvaffak olunur ne kadar olunmaz o Allah'ın bileceği işi ama biz buna ne yapıyoruz iman ediyoruz biz buna ne yapıyoruz iman ediyoruz biz buna iman ediyoruz evet devam edelim işte imanın tadını bulacak olan ancak bunlardır. Ulema rahimehullah, imanın tadına Murat rahimehumullah. Ulema rahimehumullah, imanın tadından murat ibadet ve taatları lezzetli görmek. Şimdi bak. Ne diyor? diyor ki kimde şu hasletler bulunursa imanın tadına erer. Tadına varır. Yani şimdi iman yenen bir şey mi? İçilen bir şey mi ki? Ha, şekerli, tatlı, baklavalı, kurmalı olduğu belli olsun. Ha, i̇şte diyor ki imanın tadından Murat, ibadet ve taatları lezzetli görmek. Yani <gülüyor> ne demek lezzetli? İbadet ve taatları lezzetle yapmak, isteyerek yapmak, aşk ile yapmak, şevk ile yapmak. Yani ya bu Allah'ın bana vermiş olduğu bir mesuliyet, vazif. Hemen ben bunu yapayım da ne yapayım cehennemin ateşinden? kurtarayım tamam kurtarır belki bu niyet seni ama bunu yaparken ihraçla yapmayacağım gönül ferahlığıyla bir adam vardır namazını ihtiyakla kılar ha. bir adam vardır ha. namazını sadece ve sadece vazife olduğu için cehennem ateşinden kurtarması için kılar bir adam da vardır namazını riyakarlık görsünler ki desinler ki aşkıyla kılar Bak üç farklı namaz kılma olayı ama yani e, Hazreti Ömer'in şadetini düşünün, yediği hançerden sonra namazı tamamlamasını düşünün o örneği düşünün. Ya yani İmam Buhari'nin namaz kılarken eşe karısı tarafından pek çok kez, ha, muhtelif rivayetler var 17 ve fazlası Sokulduğu halde, he, namazı tamamlamasını düşünün. Çünkü niye? Namaz aşk, namaz sevgi, namaz muhabbet. Bu namaz için mi sadece? Hayır. En çok o var günde beş kere. Oruç da böyle, zekat da böyle, hepsi böyle. Yani demek istediğim imanın tadından maksat, ibadet ve taatleri lezzetli görmek. O aşkla yapmak. Tembellik yapmak. Evet. Tembellik çok çok geride. Burada bir tembellik mevzubahisi değil. Tembellik mevzubahisi değil. Vaktinde kılıyor ama gönlü tamamen namaz kılmayla. Yani bir adam var namaz kılar namazda bilimum her şeyi düşünür. Bilimum. Esnaf ticaret hayatını düşünür. Muallimse eğitim hayatını düşünür. Ha, ha. Ana babaysa çocuğun istikbalini düşünür. Değil mi? Ha. Belediye başkanıysa icraatları düşünür. Mesela örnek. Ama bir de bir adam var. Allahu Ekber dediği an, iftihar tekbirini getirdiği an elinin arkasıyla bütün dünyayı ne yapar? Geride bırakır. Rabbine yönelir. Bilir ki secde ona en yakın olduğu yerdir. Heh. Yani işte bu lezzettir. Heh. Hocam bu tarif edilir mi? Tarif edilmez. Niye tarif edilmez? Yani e, bunu yaşayamayan insanların bunu insanların yaşaması zordur. Yaşayanlar muhakkak vardır. Hele yani yaşadığına inanmayan bir insanın zaten bunu tarif etmesi mümkün değil. Hele... Dinlenilen toplumda da he, bunu yaşayanlar yoksa onların da anlaması mümkün değil. Çok zor bir şey bu. Çok çok zor bir şey. Şimdi şurada açalım bütün kitapları size haccı anlatalım. Rükünlerini, farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, müstahaplarını, haramlarını, mekruhlarını. O an öğreneceksiniz. Çıkınca karıştıracaksınız. Ama onun yerine ne yapacaksınız? Hemen gideceksiniz kuraya, ne yapacaksınız katılacaksınız, tak Allah'ta nasip edecek isminiz çıkacak, Hacca gideceksiniz, bizzat yaşayacaksınız, bizzat uygulayacaksınız, döneceksiniz ondan sonra profesyonel olmuşsunuz, herkese hacca anlatıyorsunuz, Aynen. kitap okumadan. Çünkü şey bazı şeyler yaşanmalı, İşte bu da öyle bir şey arkadaşlar. Yani. Yaşayamayan bir adamın anlatması, yaşayamayanların dinlemesi çok etki yapmıyor. Yani bu öyle bir şey. Onun için yani e, bunu yaşayan insanlar yaşayanlarla birlikte ders yaptıkları zaman işte büyük büyük alimler çıkmış o halkalardan. Bunu yaşayan insanlar yaşayanlarla birlikte ders yaptıkları zaman. Büyük büyük alimler çıkmış o halkalardan. Ama bugün bunu yaşamayan insanlar yaşayanlara anlatıyor gene fayda vermiyor. Ya da yaşayan insan yaşamayana anlatıyor gene fayda vermiyor. Ya da dinleyen de yaşamıyor anlatan da yaşamıyor gene fayda vermiyor. Yani bu öyle bir şey. Yani ibadetin taatin lezzetine varmak hakikaten zor bir iş. Ama... Biz bunu biliyoruz ki e, her devirde ve her asırda bu tür insanlar ne? Mevcut. Ha. Şimdi adam e, kendini mümin görüyor ama işte şu hadise baksa dese ki ya dese yani e, işte e, iman bu kadar güzel bir şeymiş. Bu kadar mükemmel bir şeymiş. Acaba ben yapmış olduğum bu ibadatımda Taatimde. neden bu lezzeti duyamıyorum neden bu neyi halaveti hissedemiyorum bunun bir sorgulamasını yapsa he. ve bunu çözebilmek için de ne yapsa Kur'an ve sünnete müracaat etse teorik bazda bir şeyler mevcut bulabilir ama işte diyoruz ya teori apayrı şey pratik apayrı şey he. yani öyle bir toplum ki teheccüd hiç yok Öyle bir toplum ki nafile oruç hiç yok. Bir farzlar. Hani bedevi gibi. Üstüne ne bir şey katarım ne de bir şey eksiltirim olmaz. O, o zatı kurtardı. O ayrı. O, o zatın özelliği o. Ama seni beni bunların kurtaracağı meçhul. Evet. Devam edelim. Allah ile Resulünün rızalarını kazanmak için Meşakkatlara tahammül göstermek ve bunları dünya menfaatine tercih etmektir diyorlar. Yani görüyorsunuz imanın tadından murat, ibadat ve taatleri lezzetli görmek, Allah ve Resulün rızasını kazanmak, meşakkatlere bu uğurda meşakkatlere ne yapmak, tahammül göstermek ve he, işte bu rızayı dünya menfaatine ne yapmak, tercih etmek. Ama bugün insanlar maddi oldu değil mi? Yani maalesef. Dünya mı ahiret mi diye soru sorulduğunda yalandan ahiret diyor. Ahiret diyen dili ama kalbi dünya diyor. He, bir kısmı var. Diliyle de kalbiyle de ne diyor? Dünya diyor. Evet. Zor. Devam edelim. Kur'un Allah'ını sevmesi, onun emirlerine uyarak ibaret ve <gülüyor> saatte bulunması. Şimdi açıklıyor. Şimdi ne diyordu? Kimdeki diyor şu 3 haslet var imanın tadını erer. Yani ibadatını, taatını o kadar leziz yapar ki o kadar leziz görür ki, o kadar haz alır ki, şevkle iştiyakla yapar ki Allah ve Resulü'nün rızasını kazanmak için burada bütün meşakkatlere katlanır. Dünya menfaatlerini de bir kenara atar. Bu o demek. E peki bu üç hasletten ilki ne? Allah ve Resulü'nü o ikisi dışındaki her şeyden daha çok sevmek. Birinci haslet bu. Allah ve Resulü'nü o ikisi dışındaki her şeyden daha çok sevmek. Bak öbürküleri sevmemek değil. Sadece Allah ve Resulü'nü sevmek değil. Çünkü sevmek fıtri bir duygu. Anne çocuğunu sever, baba çocuğunu sever. Çocuk anneyi sever, çocuk babayı sever. Umumen insanlar ne yaparlar? Küçük çocukları severler. Hayvanın bile küçüğü seviliyor değil mi? Heh. Yani sevgi fıtri bir duygu. Ama Allah ve Rasulünün sevgisinin her şeyden üstü olması lazım. Heh. Yani kendinden üstü olması lazım. Kendi nefsinden üstü olması lazım. En kutsal bildiğin şeylerden işte anadan babadan çoluktan çocuktan ne olması lazım? Üstün olması lazım. Üstü olması lazım. Ha, bu konuda bazı bilgiler verecek. Ama şu var. Ha, bu bilgilerin hepsi bir kapıya çıkar. O da ne? Hazreti Ömer radıyallahu anh'a peygamber aleyhissalatü vesselamın neyine? Tavsiyesine. Evet. Biliyorsunuz. Ha, yani Hazreti Ömer peygamber aleyhissalatü vesselamı çok seviyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamı çok seviyor değil mi? Bu konuda Hazreti Ebu Bekirle bile Ne yapıyor? Yarışıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve çok sevdiğini ne yapma? İbraz yönüyle. Hatta ne yapıyor? Bütün ne yapıyor? Malını ne yapıyor? Allah yolunda infak ediyor. Heh. Ama iş cana gelince Hazreti Ebu Bekir canını da feda ediyor. Açık ifadesiyle. Hazreti Ömer bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmediğini ne yapmıyor? İham etmiyor. Ancak ne yapıyor? Ha, Ebu Bekir beni yine geçtiriyor. Niye? Neden? Ebu Bekir onu geçtiği neydi? Peygamberi Sallatu Vesselam o kadar çok seviyor ki nefsini de Allah yolunda ne yapıyor? Feda ediyor. Hazreti Ömer de feda ediyor. Ama baştan ha, sadece ha, işte Ebu Bekir'in böyle bir tutum, böyle bir davranışı kendisinden önce ne yapmasını... Ha, ortaya koymasını anlayamıyor. Yani işte, yani e, koskoca Ömer, şeytanın bile ondan kaçtığı Ömer böyle bir ifadeyi kullanamadan Hz. Ebu bu ifadeyi kullanmasını he, daha sonra anlıyor tabii. Çünkü niye? He? Bilmiyor musunuz rivayeti? Derslerimizi devamlı anlatıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve bir cihattan dolayı, savaştan dolayı ne yapıyor? He, malların Ha, i̇nfakını gündeme getiriyorum. Meşhur rivayet. Ha, derslerimizde anlatıyoruz bazen. Şimdi o Ömer ki ha, bunu daha sonra anlayabiliyor. Niye? Çünkü Ebu Bekir'in imanını terazinin bir kefesine koysanız bütün immetin imanı terazinin bir kefesine koysanız Ebu Bekir'in imanı artar. Yani ne yapar? Ağır basar değil mi? Evet. Niye? Neden? Çünkü Allah'ı ve Resul'ünü o kadar çok sevmiş. İşte o imanın fazla olmasının, işte o kefeyi arttırmasının ana sebeplerinden bir tanesi de ne? Allah ve Rasulünü her şeyden çok sevmek. Evet. İşte ne demekmiş Allah'ı sevmek? Şimdi onu açıklıyor. Evet okuyalım orayı. Kadıyaz ne diyor? Yok, He, daha okumadık tamam Kulun, Kulun Allah'ını sevmesi, onun emirlerine uyarak ibadet ve tahtta bulunması, muhalefet göstermemesidir. Hep söylüyoruz. Uhibbuke ya Resulallah. Mesela diyor adam. Birazdan aynı şeyin içine Resulallah'a da sokacak. Uhibbuke Allah. Uhibbuke ya Allah. Uhibbuke ya Allah. Uhibbuke ya Allah. En Habibi ya Allah. En Habibi ya Allah. Milyon de yani seni çok seviyorum ey Allah'ım. Sen benim habibimsin ey Allah'ım. Milyon kere de ne de de yani milyon kere de ne olacak? Ya da uhibbuke ya Rasulallah. Habibi ya ke Uhibbuke kesiran ya Rasulallah. Milyon kere de ne olacak? Bunların hiçbir tanesi sevmenin göstergesi değil. Hiçbir tanesi sevmenin göstergesi Ne demek Allah'ı sevmek? He, onun emirlerine uyarak ibadat ve taatta bulunmak yine nehilerinden de ne yapmak kaçınmak yani Allah neyi emrettiyse onu yapmak neyi nehyettiyse de ondan kaçınmak İşte bu Allah'ı sevmek demek arkadaşlar bu Allah'ı sevmek demek Allah'ı sevmek İn kuntum tuhibbunallahe Fettabiyoni yuhbe kumullah. Kıyafetlerinize bakın. He. De ki ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı bağışlasın. He. Muhammed'e tabi olma. Muhammed'e tabi olmak Allah'a tabi olmak demek. İşte tabi olmaktan maksat Kur'an ve sünneti ne yapmak? Uygulamak. Emirse emir, nehi ise nehi. Emirse yapmak, nehi ise kaçınmak. Evet, devam edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek de öyledir. Onu sevmek şeriatını beni sevmek de olur. Bitti. Yani yoksa milyon kere toplan, seni seviyoruz de hündür hündür ağla, ondan sonra toplantıdan çık, her türlü rezilliği yap. Sevmek bu. Sevmek bu. <gülüyor> insan sevdiğini ne yapar yüceltir insan sevdiğini dediğini yapar yani kullar arasındaki ilişkiler bile böyle adamı seviyorum de her türlü rezilliği yap karı koca arasındaki ilişki de böyle sevgi itaati gerektirir İtaat olmasa sevginin ne kıymeti var Birbirlerini bıçaklarlar. Evet, devam edelim. Bu bapta Kadıyaz şunları söylemiştir. Evet, Kadıyaz biliyorsunuz, Müslim'in şarihlerinden. Ne demiş bakalım? Allah'a sevmenin manası, ona taat hususunda istikamet sahibi olmak ve her hususta emir ve nehirlerini benimsemektir. İşte bakın, şerhleri okumanın faydası arkadaşlar. Görüyor musunuz? İnsanın ufkunu açıyor değil mi? Ufkunu açıyor insanın, evet. Heh. Maksat bu sevginin semereleridir. Yani bu sevgi neticesinde neler oluyor? Ortaya neler çıkıyor? Evet. Çünkü sevginin aslı sevgilinin arzusuna muvafık olan şeye etmektir. Sevginin aslı sevgilinin yani sevdiğinin talebine muvafık olan şeye yönelmektir. Meyletmek o demek. Evet. Halbuki Allah Teala Hazretleri etmekten ve kendisine meyledilmekten münezzehtir. E doğru. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemini sevmeye gelince... Onda meyil caizdir. Şimdi Allah'ın zatına meyil olmaz. Ahkamına meyil olur. Çünkü Allah haşa etten, he, kemikten, deriden mi müteşekkil ki Allah'ın neyini sevesin? He, o anlamda bir neyini, suretini sevesin. Hayır. He, Allah Azze ve Celle'nin neyini? Helallerini, haramlarını, isimlerini, sıfatlarını, fiillerini. Yani bildirilmiş her şeyi. Ne yapacaksın? Kalben seveceksin. Kalben sevmenin gereği de ne? Uyumak değil mi? Ha. Yeri gelir canlı bile ne yapacaksın? Feda edeceksin. Ha. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmeye gelince onun bedenini de seversin. Gözünü de seversin. Kulağını da seversin. Saçını da seversin. Sakalını da seversin. Tırnağını da seversin. Cübbesini de seversin, ceketini de seversin, her şeyini seversin, her şeyini o farklı bir sevme, o farklı bir sevme. Yani kıyamazsın, hiçbir şeyine kıyamazsın değil mi? Heh. Evet devam edelim. Zira insanın muvaffakat gösterdiği şey şeye etmesi ya beğendiği için olur, ya beğendiği için olur. Güzel şekil ile iştaha açıcı yemeklere meyli gibi. Yahut aklıyla lezzet aldığı ahlak ve manalar olduğundandır. Yani ya maddidir ya da ney manevidir. Suretini de seversin ya da neyini ortaya koymuş olduğu güzel secciyeyi, ahlakı, önderliği de seversin. Evet her ikisi de var peygamber efendimiz Evet. Zamanlarına erişemese bile ulema ve sülahaya sevmek gibi. Yani yani şimdi sahabenin zamanla eriştik mi biz? Tabinin zamanla eriştik mi ama onları çok seviyoruz. Evet. Yahuud da kendisince iyilikte bulunduğu ve zararını giderdiği içindir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bütün bu manalar mevcuttu. Evet. Yani onun zahir ve batını kâmi... peygamber efendimiz bizim için iyilikte bulundu ve bizden zararları giderdi. Ha. Nasıl iyilikte bulundu? İşte bak, yani bu din nimetini bize ne yaptı bıraktı. Zararları böylece gideriyor, bizi cehennemden inşallah kurtaracak, ebediyen cehennemde kalmaktan kurtaracak. Dünya rezilliğinden, zilletinden kurtaracak. Değil mi? Ahiret hedefi var bizim için. Peygamber Peygamber'e 23 yıllık mücadelesi ne için? İşkenceleri o çekti, biz ne çektik? Biz ne çektik Allah aşkına? Anadan babadan elhamdülillah Müslüman doğduk. Evet, devam edelim. Yani onun zahir ve batini kamildir. Yani. O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her şeyi ne? Kamil arkadaşlar. Her şey Sakalı da kamil. Gözü de kamil. Kulağı da kamil. Ya hocam o da kör olmaz mı? O farklı o kör olsa da görür. Senin gözün varken sen göremiyorsun. E batını da kamil. Kalp. Muhtelif rivayetler var ama en az bir kere yıkandığına dair, iki kere, üç kere. Kalbi altın tasta Cebrail tarafından. Evet, muhtelif rivayetler var. Birden fazla olduğu kesim de kaç olduğunda ihtilaf var. Ya nasıl işte, böyle bir şey o yani. Böyle bir şey. Cebrail tarafından kalbi altın tasta yıkanıyor. Evet, devam edelim. O bütün faziletleri şahsına toplamış. Bütün Müslümanları hidayete kavuşturmak suretiyle kendilerine ihsanda bulunmuş. İşte i̇yilik böyle. Güzel açıklamış işte. Dese ki bir tanesi size ya hocam Allah ve Rasulullah sevmek ne demektir? Bunu açıkla. Şöyle bize ne yap? 5-10 cümle ne yap? Zikret alın işte bakın burada ne kadar güzel cümleler var. Allah ve Resul'ünü sevmek ne demek? Demek bu sayfaya Allah ve Resul'ünü sevmek ne demek diye bir başlık atın. Hemen ne yapsın? Karşınıza çıksın değil mi? Allah ve Resul'ünü sevmek ne demek? Evet. Çıksın karşınıza. Evet. İmanın tadını bulur. İmanın tadına varır. Evet neymiş o? İmanın tadını bulur ifadesinden kinaye suretiyle istiare vardır. Yani bu bir dil sanatı, kinaye suretiyle istiare var. Çünkü çünkü tat yalnız yenilen şeylerde olur. İman yenilen şeylerden değildir. Yani evet. Bin aynalı. Burada mecaz vardır ve iman bala, ve bala. iman bala benzetilmiştir. Aralarındaki vasıf müşterek ve veci şehveh lezzet duyma ve kalbin meyli Buna istiarı mekniye derler müşebbek müşebben zikredildikten sonra benzetilen şey yani müşebbek zikredildikten sonra ona müşebbehun bih'in levazımından olan tarz ona benzetilen şey evet tahayyül suretiyle izafe edilmiş ve bir istiare tahiliye tahiliye meydana gelmiştir tabii bunlar hep neyi evet belli neler lafızlar kavramlar lugatla alakalı dille alakalı ama yani demek istediği şu yani normalde işte bu tat, lezzet, maddi şeyler de olur, manevi şeyler de olmaz ama işte burada ne var bir temsil var, bir teşbih var. İşte burada ne var dediğimiz gibi yani manen yaşayabilme olayı. Manen neyine varabilme, şuuruna varabilme var. Evet devam edelim. Cüneyd-i Bağdadi, Geceleyin ibadet edenler için ibadet, eğlence sahipleri için eğlence yapmaktan daha lezzetlidir demiştir. Bakın şu söze bakın. Yani çünkü Söze bakın. <gülüyor> Şimdi bu asrın insanın bunu anlaması zor ama birazcık ufka açıksa aslında anlar ve korkar. Yani tamam belki yaşayamaz ama biraz anlar, korkar. Ne diyor? Geceliğin ibadet edenler için ibadet. Eğlence sahipleri için eğlence yapmaktan yani gündüz ya da gece fark etmiyor daha lezzetlidir. Şimdi aslında buradan şunu alalım ders. He, bir de şunu alalım. Şimdi hakikaten bu tür eğlenceleri yapanlar bütün ile iştiyaklarıyla yaparlar değil evet. mi? He, ama ibadatını yapan acaba o iştiyakı duyabilecek mi? Çok önemli. Evet devam edelim. İbrahim İbni Ethem Rahimullahın dahi Vallahi biz öyle bir lezzet içerisindeyiz ki bu lezzeti hükümdarlar bilmiş olsalar, onun için bize kılıçla harp açarlardı dediği rivayet olunur. Niye? İddialı ee, yani yok. Yani yok olmaz. Bir de o lezzetin, o sevginin bize olması lazım evet. aynı zamanda yani. Evet. Tabii çok iddialı olmamak lazım değil mi? Yani İbrahim bin Ethem burada bayağı da bir iddialı. Evet. Devam edelim. Hadis-i Şerif, Allah için birbirini sevmeye teşvik etmektedir. Çünkü Teala Hazretleri Müminleri kardeş ilerletmiştir. Yani şimdi he, ne diyor? ikinci bölüm hadiste. Bir kimse sevdiğini yalnız ne yapacak? Allah için sevecek değil mi? He, bir kimse sevdiğini sadece ne için sevecek? Allah için sevecek. Demek ki birbirimizi sevmek zorundayız. Ama birbirimizi he, sevmenin temel gayesi Allah olacak. Dünyevi menfaatler he, Dünyevi istek ve arzular ne yapmayacak? Olmayacak. Allah için seveceğiz. Her birimiz birimizin yanında Allah'ın bir emanetiyiz. O emaneti Allah'ın istediği gibi ne yapmak zorundayız? Sahip çıkmak zorundayız. Evlat anne babaya emanet. Anne baba evlada emanet. Arkadaş arkadaşına emanet. Herkes birbirine sahip çıkacak. He. Ama bunun temel kuralı, temel dairesi ne olacak? İslam. Şeriatı muhammed Garra. Değil mi? He. O kurallar. Yoksa dünyevi menfaat için bir araya gelenler en kısa sürede dünyevi menfaatler tarafından birbirinden ne yapılıyorlar? Uzaklaştırılıyor. Evet devam edelim. Allah ve Resulü sevmekten o Resulün getirdiği dine salih olanları sevmek lazım gelir. Tabii önemli. Yani Allah ve Rasulunu seven adam inlemel müminu ne ihwa müminler ancak kardeştirler inlema ve yücumullah ve Rasuluhu levine ve levine amen levine yücümen ve etune zekah vehum rahat sizin dostunuz ancak Allah Rasulü değil mi ha başka namazını dost doğru kılıp zekatını verip rüku eden neler müminlerdir bunlar dostluk böyle bir şey. Birbirini böyle sevme. Evet devam edelim. Binaenaleyh imanın tadı ancak halis Allah için yapıldığı dünya menfaatleri ve beşili huzuzatla Huzuzat ne demek? Zevklerle, Hazlar. hazlarla evet. Karıştırılmadığı zaman duyulur. Zira dünyevi menfaatler için Allah ve Resulü'nü sevenler umdukları menfaate nail olduktan sonra bu sevgiden mahrum kalırlar. devam edelim. Hadiste üç şeyin haseten zikredilmesi kalbe ait ameller oldukları için bunlara riya karışmadığındandır. Yani bunlar kalbe ait ameller. Bunlara riya ne yapmıyor? Karışmıyor. Evet. Çünkü neyi yok bunun? Neyi, neyi yok? Uzula neyi yok? Gösterişi şey. yok, fiili yok. Evet ha. Bu üç şey imanın müsebbibi olduklarından onun tadına deli sayılmışlardır. Çünkü müsebbibin mevcudiyeti sebebin vücuduna delalet eder. Evet. Meskul üç şey birbirinin lazımı, gayri mufarike olduklarından ayrı ayrı bulunamazlar. Binaenaleyh mefhumu adedi nazar itibarı alınarak kendisinde bu üç şeyden yalnız biri bulunan ne nedenidir. Şeklinde bir sual varit olamaz. Evet. İmam Malik rahmetullah ile diğer bir takım ulema Allah için sevmek, ve Allah için buz etmek dini vacibadattandır demişlerdir. Yani dini emirlerden, yükümlülüklerden evet. Bu hadis hakkında şöyle bir sual hatıra gelebilir. Nasıl olmuş da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bir kimseye Allah ile Resulü başkalarından daha sevimli olmak demiş. Yani başkalarından ifadesindeki zamiri Allah ile Resulullah arasında müşterek kullanmıştır. Halbuki hutbede. Halbuki mutlu okurken bir yerde zamiri Allah ile Resulü arasında müşterek kullanarak her kim onlara Şimdi şu bu hadis hakkında şöyle bir sual onu bir daha al. Paragrafı bir daha al. Baştan mı? Bu hadis hakkında, hakkında şöyle bir sual hatıra gelebilir. Nasıl olmuş da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bir kimseye Allah ile Resulü başkalarından daha sevimli olmak demiş. Sevgili. Sevgili sevgil olmak demiş. Yani başkalarından ifadesindeki zamiri Allah ile Resul arasında müşterek kullanmıştır. Halbuki hutbe okurken bir yerde zamiri Allah ile Resulü arasında müşterek kullanarak her kim onlara Allah ile Resulü'ne isyan ederse muhakkak satmıştır diyen bir hatibi bir hatibi bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem paylamış. Ona sen ne kötü hatipsin, hatipmişsin evet. demişti. Evet. Bu söyle aşağıdaki muhtelif cevaplar verilmiştir. Bir, hutbe bir, hutbe haliyle buradaki hal arasında fark vardır. Hutbeden maksat sözü izahdır. Burada ise bilakis bellemeyi kolay olsun diye sözü kısadan kesmek madduptur. Onun için hutbe halinde zamiri Allah ile Resulullah arasında müşterek kullanan hatibe darılmış. Burada ise aynı zamiri kendisi kullanmıştır. İki, kadiyyaza göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin burada zamiri tesniye kullanması Allah ile Resulullah sevgililerinin teker teker değil de mecmu itibarıyla nazarı itibara alınacağı için işaret içindir yani Allah'ı seven peygamberi sevmiyorum diyemez Anladın ben Allah sevmiyorum peygamberi sevmiyorum diyemezsin Ben peygamberi seviyorum ama Allah'ı sevmiyorum da diyemezsin müşterek Bunlar birbirini gerektiriyor evet. Çünkü ne diyor peygamber Efendimiz hemen Etai fakatta Allah değil mi kim ki bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Ve men asani fakat asalla. Kim ki bana isyan ederse Allah isyan etmiştir. Ve men ata emiri fakat ataani. Emirime itaat eden bana itaat etmiştir. Ve men asa emiri fakat asani. Kim de emirime ne yapmışsa isyan etmişse bana isyan etmiştir. Evet. Katibe Allah ile Resulü, Resulü'nün ayrı ayrı zikredilmesine emir buyurması ise her ikisine yapılan isyanın ayrı ayrı isyan sayılacağını tembih içindir. Üç, ulemadan bazılara göre zamiri müşterek kullanmak Peygamber sallallahu aleyhi ve mahsus olmak üzere ona caiz fakat ümmetine caiz değildir. Zira ümmetinden zira ümmetinden birini müşterek zamir kullanması Allah ile Resulü'nün birbirine musavi tuttu. zamlını verir. Resulü ekran sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ise böyle bir ihmal böyle bir iham ihtimal yoktur. Daha başka şekilde cevap verenler de vardır. Yani Allah sevgisinin yanında peygamber sevgisini zikretmenin hiçbir beisi yoktur ama Allah sevgisinin yanında bizim sevgilerimizi zikretmek nedir? Problem nedir? Bu Allah Azze ve Celle'nin peygamberine vermiş olduğu nelerden? hasa isten nedir? Bir tanesidir Allah isminin yanında bir de peygamber aleyhissalatü vesselam isminin bulunmasında ne yoktur? Bir beis yoktur. Çünkü niye? O onun rasulüdür. Onun neyidir? Rasulüdür ve öyle bir rasuldür ki beni Adem'inde de neyidir? Seyyididir, yani efendisidir değil mi? Ve alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Bakın alemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Evet. Yani e, burada dikkatimizi çeken e, bir husus var. O da hadisin son bölümünü ne yapmamış arkadaşlar bize? Açıklamamış değil mi? Ha. Son bölümünü bize ne yapmamış? Çokça açıklamamış. Aslında bir şeyler vermiş ama e, biraz daha fazla bilgi verseydi e, çok daha iyi olurdu kanaatindeyim. O da bir kimseyi ha, evet. Küfür. Allah küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmekten ateşe atılmaktan tiksindiği gibi tiksinmek. Evet bölümü çok açıklamamış. E, yani bir insan düşünün bir insan düşünün küfrü yaşamış. Ve ondan sonra Allah onu Celle Celaluhu iman rızkıyla rızıklandırmış. En büyük rızık iman. Evet. En büyük rızık iman. Ha, ne yapmış? Mümin olmuş. Kasbel kaderde ne yapmış? Amellerini icra ediyor. Şimdi bu adamı yeniden siz ne yapamazsınız? Kolay kolay küfre atamazsınız. Çünkü niye? Küfrü biliyor. Ama anadan babadan Müslüman doğan bir insan küfrü bilmeyeceği için küfre balıklama dalabilir. Ama aksi de olabiliyor. Anadan babadan Müslüman doğmuş insanların Almanya'da ha, mütedeyin olması. Belçika'da mütedeyin olması. Bazı görüşlüklerimiz var duyuyoruz yani. Hocam diyor çok rezil hayatlar yaşadık ama diyor. Ha, Müslüman olduğumuz halde. Ama diyor Allah bize hidayet etti. Ha, ne yaptık? Döndük. Bu olabiliyor. Ama bir insanın bidayetinde ne varsa, küfür varsa... Daha sonra iman olmuşsa bunun istikameti Allah'ın iziyle daha ne iyi ne olabiliyor iyi olabiliyor çünkü niye küfür biliyor yaşamış ibaşarlet etmiş Türkiye'de gençler tabii hani ne yapıyorlar batıya özeniyorlar ama batıdaki de doğuya özeniyorlar İşte budist olanı var oyu var buyu var herkes bir tarafa özeniyor neden? Çünkü küfürde dolgunluk doygunluk yani bir şeye ulaşma ha. İsteklerin her ne kadar sınırsız olsa da bir yerde bittiğini, bir yere gümlediğini ne yapıyor? Gösteriyor. Yani e, evet zevklerin sonu yok ama işte insanoğlu fert fert, şahıs şahıs tek tek o zevkin sonunda ne yapıyor? Ha, bunun bitmeyeceğini Çıkar. ve he, insanı çok büyük pisliklere sürüklediğini görebiliyor. Yani bunun örnekleri Avrupa'da çok. Avrupa'da çok. Ha, oradaki insanlarda bakıyoruz ne var? Ha, e, bu pisliklerden ne dönme? İşte e, geçen sene seminerde işte o arkadaşların anlattıkları değil mi? Belçik adam mıydı Hollanda'da? Anlattıkları mesela değil mi? Yani yok ki sonu. yok sonu. Kadınlar mı? Yani kadın erkek fark etmiyor, sonu yok. Bir yere geliyorsun, tosluyorsun. Onun için bu adamın bir daha küfre dönmesi zor. Aynen ne gibi işte ateşe attın adamı? Bir vesile kurtuldu. Hadi at bakalım bir daha. Çıldırır değil mi? Delirir. Yalvarır beni atma. Başıma ama beni ateşe atma. İşte öyle bir şey yani küfre dönmek. İşte o itikada, o inanca sahip olan adamın da imanın tadına varmaması ne değil? Mümkün değil. Evet. Diğer rivayeti alalım. Zaten e, açıklama çok fazla yok. Gale <gülüyor> i̇mam Atta sana Muhammedu binusenla, o ve beşyarin. Galatatta sana Muhammedu binu Jafer, kana an yulqa nari min an fil an minhu evet yer değiştirmiş burada 1 ve de. alın tercümesini bize Muhammed bin el-Müsenneyle İbn Beşar Muhammed bin Beşar bir an önce geçen evet iki hocasından almış rivayet ettiler dediler ki bize Muhammed bin Cafer rivayet eyledi. İki. Dedi ki bize şube rivayet etti. Üç. Dedi ki Katade'yi Enes'ten nakden rivayet dört, dinledim. Dört. Beş. Bu da Humasi. Evet. Demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç şey vardır. Bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadını bulur. Bakın demin tam kelimesi yerine ne dedi? Halavet. İşte o halavet he, tam bir tat demek. Yani nasıl bir tat? Tatlı tat demek. Tam kelimesi He. Yani ne olabilir acı da olabilir, ne de olabilir, tatlı da olabilir. Ama burada neyi kastediyor? Tadı kastediyor, halaveti kastediyor. Sıralamada bir değişiklik var. Neymiş onlar? Bir bir kimsenin sevdiğini yalnız Allah için sevmesi. İki, evet. Bir kimseye Allah Varsun'un başkasından daha sevimli olması. Evet. 3 Şimdi gördünüz mü? Öbür hadiste iki olan burada bir olmuş, evet. bir olan iki olmuş. Yer değiştirmiş. Evet. Üç, bir kimseyi Allah küfürden kurtardıktan sonra ateşe atılması, kendisine küfre dönmekten daha makbul olması buyurdular. Evet, şimdi bakıyoruz burada He, senedin birleştiği yer neresi diye. He, senedin birleştiği yere bakıyoruz, Ebu Kılabe. Var mı Ebu Kılabe? Burada da yok. He. Demek ki Enes de birleşiyor. Sahabi de birleşiyor. Evet, evet, sahabi de birleşiyor. Evet, devam edelim. Hı. Bu hadis... Bu hadisle İmam Buhari küfür etmesi için zorlanan bir kimsenin azimetle amel ederek ölünceye kadar mümin kalmasının faziletine istilal etmiştir. Bir daha bu hadisle. Bu hadisle İmam Buhari küfür etmesi için zorlanan bir kimsenin... Yani Allah küfür etmesi için adam zorlanıyor. Evet. Azametle amel ederek... Azimetle. Azimetle amel ederek ölünceye kadar mümin kalmasının faziletine istilal etmiştir. Halbuki ne var? Cevaz var. Ama azimetle amel eder... Ve ne yapar? Tabiz vermez. Ve ne olur? Ölür. Şehit edilir. Yani işte onun faziletine ne var? Delil var. Evet. Buhari aynı hadisi müteaddik yerlerde tarih etmişse de... Biliyorsun taktiği yapıyordu. Yani kesiyordu orada burada. Evet. Buhari aynı evet. hadisi müteaddik yerlerde tarih etmişse de bu rivayetlerde gerek hadisi metin ve isnadlar arasında fark bulunması gerekse hadisten çıkarılan hükümlerin muhtelif olması mezkur rivayetlerin başka başka hadislermiş gibi muamele görmesine sebep olmuş. Yani aynı andaki aynı hadise değil bu. Farklı farklı durumlarda ne yapabilmiş Peygamber Efendimiz vesselam bunları ifade etmiş. Böyle muamele görmesine sebep olmuş. Peki kesin böyle mi Allahu aleh? Rabi tasarrufu da olabilir. Ha, Muhtelif hadiseler de olabilir. Anlıyoruz değil mi? Bakın bunları anlayın. Bakın. Bu derste zikrettiğimiz her şeyde bir ilmiğilik var. Bazen sıkıyor. Ama bir ilmiğilik var. Ne demek bu? Ha, ravilerin tasarrufu mu mümkün? Ama şu da mümkün. Ayrı ayrı hadiseler de olabilir bunlar. Ha, ravinin tasarrufu ise aynı hadise farklı şekillerde ne yapılmış? Rivayet edilmiş. Ama ayrı hadiselerse ayrı ayrı yaşanmış demek. Ha, bu hadislere ayrı ayrı hadiseler gibi, muamele edilmiş diyor. Genel kanaat bu. Ama yüzde yüz mü? Allahu alem. Çok da önemli değil ama. Önemli olan şu, böyle bir şey var. Bu var. Hadise bu. Hadise bu. Evet. Devam edelim. Müslüman rahimullah ise aynı manyalardaki hadis, aynı manede hadisleri daima bir arada zikretmiştir. İşte bak, bak yani şimdi işte bak, bunu bu kitapta arasan bulamazsın. Böyle okurken çizeceksin. Buhari ile Müslim arasındaki fark. Buhari hadisleri ne yapar? Keser, farklı farklı yerlere koyar. Müslim ise hepsini aynı bap altında peş peşe ne yapar? Sıralar. Şimdi bu tam ilayatta soru sorarlar hocalar genelde talebelere. Yani Buhari ile Müslim arasındaki tertip farkı nedir mesela? Bir tanesi bu. Fark işte bak. Burada ne yapmış? Şarih bunu bize belirtmiş. Demek ki sadece edebi, ahlaki, tefsiri, akaidi faydalar yok. Aynı zamanda usulü yani usul bilgisi de var içinde. Şimdi biz bunları 50 kere duyuyoruz. Dersin başında söyledik, ortasında değil mi? Bunları devamlı söylüyoruz. Devamlı. Şimdi hiçbir şey öğrenmesen, bu kadarını öğrense, yani yeterlik sınavından 50-60'da geçersin. Belki 70 alamazsın, 80 alamazsın ama 50-60 alırsın. Bunları ne yapacaksın? İşte Devamlı bakacaksın. Gelmeden okuyacaksın. Çizeceksin altını. Ha, bak daha önceden de bunu söylemiştik. Zaten biliyorduk. Bak burada bunu ne yapmış? Zikretmiş diyeceksin. Yanına ne yapacaksın? Not tutacaksın. İlim böyle bir şey. Yani unutulur. Tekrarla unutulmaz. Tekrar, tekrar, tekrar. Hele bu zamanda milyon kere tekrar. Günah böyle. Göz her gün günahla beraber. Kulak her gün günahla beraber. El gidiyor. Gidiyor çoğu zaman. Ayak gidiyor farkında olmadan. Hayat günah. Eskiden günahlar azdı. Sevaplar çoktu. Şimdi günahlar çok. Yani bundan 100 yıl önce e, İstanbul'a çekilmiş fotoğraflara bakın. Bir de şimdiki fotoğraflara bakın. Hani hep söylüyorum. Hanefi mezhebinde peçe sünnet ama herkes peçeli. Cümleme dikkat edin. Hanefi mezhebinde peçe sünnet ama herkes peçeli. Hanbeli mezhebinde peçe farzı ayın, yarısı peçesiz. Neden? Ama bir iki yıl önce Hanbelilerde de böyle yoktu. Çünkü zaman böyle bir zaman. Zaman böyle bir zaman. Gün geçtikçe kötüleşiyor. Gün geçtikçe kötüleşiyor. Evet. Diğer rivayette alalım. Gal emam olmuştim. Rahmuhullah. Hatta sana İsa Kubnu Mansurim. Gal embe Ana Anadru Kubnu Şumailim. Gal embe Ana Muhammadu. An sab An sabitin An elsin. Gal Gal sallallahu aleyhi ve sellem sallam binahve hadisihim. Gayr ennehu gal min ani yerce Yahudiyan veya Nasraniyan. Evet demin dedi ya Yahudi ve Nasrani ilk rivayeti tercümesinde şeyin de şerhinde evet. o rivayet geldi. Okuyalım. Bize İshak bin Mansur rivayet etti. Kocası 1. Dedi ki bize Nar bin Şümeyl anlattı. 2. Dedi ki bize Hammad Kimmiş o? 3. Hammad bin Seleme bin Dinar. Sabitten Kim o? Ebu Muhammed Sabit bin Eslem el Bunani. 4. O da Enes'ten nakden haber verdi. Beş. Demek ki nerede birleşiyor? Enes'te hep sabide birleşiyor. Heh. Humasi. Evet devam edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu diyerek ötekilerin hadisinin benzerini söylemiş. Nahav olursa benzer. Mif olursa tamamı aynı demek. Burada bak bir fark var evet. Şu kadar var ki o küfre dönmekten ifadesinin yerine Yahudi veya Hristiyan olmaya dönmekten demiştir. Evet. Yani demek ki burada özellikle Yahudilik ve Hristiyanlık. Yani Yahudi ve Hristiyan olup da mümin olanları kastediyor. Yeniden Yahudilik ve Hristiyanlığa dönmek. Yahudi olup da Müslüman olanlar az. Hristiyan olup da Müslüman olanlar daha çok ne? Mevcut. Ki müşrik olup da Müslüman olanlar milyonlar. O da çok enteresan. Çünkü müşriklerin şirki ve küfrü daha ne? Büyük. Kayıp. Ama onların ne yapması? Müslüman olması daha ne olmuş? Olabilir. Kolay olmuş, Olabilir. mümkün olmuş. Bugün de öyle. Çok ateistin Müslüman olduğunu görebiliyoruz. Ateistin Müslüman olduğunu görebiliyoruz. Ama çokça Yahudi ve Hristiyanın Müslüman olduğunu. Yani Hristiyanlarda gene var da ama Yahudilerde genelde yok. Çünkü e, kavim millet dinidir Yahudilik. Hristiyanlık ise ne dinidir? Ümmet dinidir. Yani insanlık dinidir. Arada fark var. Mümkün görebiliyoruz ama ee, Yahudilerde bunu çok daha az ne yapıyoruz, müşahede ediyoruz. İşte arkadaşlar yani e, Şarih e, Allah e, gani gani rahmet eylesin. Gayet güzel açıklıyor. Yani e, bazen bazı arkadaşlarımız diyorlar ki hocam diyorlar yani niye Riyazu okumuyoruz? Yani ne bileyim işte ahlaka dair bir kitap niye okumuyoruz ya? İman ahlakın kendisi zaten burada Riyazu Salih'inde geçenlerin hepsi bir şekilde geçiyor. Burada fazlası var ne yok? eksiği yok. Orada sadece ahlakı göreceksin. Burada ahlak da var, iman da var, usul de var, yani edep de var, her şey var, alacağın nasibi alırsın. Yeter ki gelmeden şöyle bir oku. Yeter ki ne yap? Gelmeden şöyle bir oku, yani bir bak ya bunun içinde ne geçiyor? Bak söylüyoruz, fazla değil. önümüzdeki ders, Allah nasip ederse 269'a kadar iki baf alacağız. 269'a kadar Evet 18. Baba kadar Haftaya ders yapmayacağız dedik Yapacağız madem öyle Tamam gençlere hak verdik Onlar da aklına helalisin Ben gelirim akşamüstü Haftaya ders alalım ondan sonraki hafta yok ders Haftaya dersimizi alalım Haftaya pazartesi dersimizi alalım inşallah Ondan sonraki hafta ders yapmayız Nasipse Haftaya ders var yani ama 7.30'da Burada olmaya gayret edin Haftaya ders var İnşallah 7:30'da olmaya gayret edin. Dersimizi alalım arkadaşlar. 7:30'da burada muhakkak ne yapın? Olur. Evet. İki bab alırız. Ondan sonra bir kısa bab, ondan sonra hep uzun bab geliyor gene ama bitiririz inşallah. Subhaneki Allah müb bir hamdi keşedenlerden testafirike ve tobiyle.